Bu programda, nazarın dinimizdeki yeri, bilim dünyasının nazara karşı bakışı ve yorumları, ayrıca nazara karşı yapılması gerekenler, alınacak tedbirler anlatılacaktır. Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmekte. Parapsikolojide psikokinezi denilen nazar, yani göz değmesi, bir çeşit büyüleme diye de adlandırılıyor. Değerli dinleyenlerim, baktığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa bazen gözlerimizi alamadığımız olur değil mi? Gözler... Bu fonksiyonları ve beyin gücünü en rahat ve en tesirli şekilde kullanabildiğimiz organlarımızdan. Bilim adamlarının da tespit ettikleri gibi göz yoluyla bir çeşit hipnoz olayı gerçekleşebiliyor. Basit bir örnek verelim. Hayvanlar dünyasında yalan, fareyi, kuşu veya diğer avlarını yine böyle yakalıyor. Nasıl? gözlerinden gönderdiği zehirli şualar, ışınlar yoluyla, belki hal hareketlerle avının beyin fonksiyonlarını bozmakta ve av bir anlık göz göze gelmenin bedelini hayatıyla ödemekte. İngiltere'de Leeds Üniversitesi Parapsikoloji Bölümünün yaptığı bir deneye göre nazarın varlığının bilimsel olarak ispatlandığı haberi yayınlandı 2015 yılında. Litz Üniversitesi'nde yapılan ve psişik güçleri olduğu iddia edilen renkli gözlere sahip 6 insanla yapılan psikokinezi deneyinde deneklere bir hafta boyunca seçilen bazı nesnelere odaklanmaları istenmiş. İki hafta sonucunda nesnelerin birçoğunda morfolojik ve biyokimyasal değişiklikler saptanmış ve özel olarak tasarlanmış hassas makineler deneklerin gözlerinden çıkan hassas bir frekanstan yayılan o elektromanyetik dalgaları tespit edebilmişler. Leeds Üniversitesi Parapsikoloji Bölümü Başkanı Arthur Gal, araştırmayla ilgili olarak yayınladığı makalede, maddede meydana gelen değişikliklerin, sadece renkli gözlere sahip insanlarda var olan renkli fotoreseptörlerden yayılan beta ışınımlarından kaynaklandığını belirtti. Skynes dergisi araştırmayı, Mayıs sayısının kapağında 2015 yılında Kem Göz Gerçekliği başlığıyla duyurdu. Dergi, konuyla ilgili birçok bilim insanının görüşlerine yer verdi. Evet, nazar bugün için henüz pozitif ilimlerin ilgi alanına girebilmiş değil. Girip girmeyeceği ya da ne zaman gireceği de belli değil. Zira pozitif diye tanınan bilimlerin kendilerine mahsus bir takım metotları ve bazı kuralları var. Olayları o metotlarla inceliyorlar ve bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Konumuz olan nazar şu aşamada öyle fizik ya da kimya laboratuvarında incelenecek deneye tabi tutulacak durumda değil. Aksine bugün bu ilimlerle uğraşanların ekseriyeti diyebiliriz, nazarın fizik etkisini kabul etmemektedir. Lakin az önce paylaştığımız bilgiler gösteriyor ki, bilim dünyasının da cevaplayamadığı sualler arasında yer alan nazarla ilgili özel bazı çalışmalar yapılıyor. Şunu ilk başta söyleyelim. Aynen insanlar için de geçerli olan bir husus vardır. O yılan örneğini size verdik ya, nasıl yılan karşıdakini, avını etkilemeye çalışıyor, bu husus göz yoluyla karşı tarafa zarar verebilmeye kadar geçiyor. Bir kısım gözlerin nazar konusunda daha etkili olması da saydamlığının fazla olması ile ilgili. İnsan özellikle kıskançlıkta ve kötü niyetle yani kem göz derler ya, kem gözle bir şeye baktığı zaman, daha çabuk karşıdakine zarar çıkabiliyor. İşte bu yüzden kişinin beğendiği bir şeye ısrarla bakması halinde ona Allah dilemezse hiçbir şey olmaz manasına gelen veya, Allah veya Allah'ın bereketi üzerine olsun manasına gelen barekallah demesi tavsiye edilir. Kur'an-ı Kerim'de durum nasıl değerlendirilir? Dinimiz Nazara nasıl bakar? Şimdi ona geçelim. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresinde mealen şöyle buyrulur. İnkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesi nazar haktır buyurmuş. Buhari'de geçen hadis-i şerif. Yüzünde sarılık gördüğü biri için bunun için dua edin. Çünkü kendisinde nazar var buyurduğu da kayıt altındadır. Yine Buhari'de geçen bir hadistir. İlerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağız ayrıntılarıyla ama şimdiden söyleyelim. Nazar değmesine karşı da Muavize Teyn surelerini okuduğu nedir onlar? Sığınma, korunma duaları diye geçer aynı zamanda surelerdir. Felak ve nas surelerini okuduğu ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet ediliyor Tirmizi ve İbn Mace kaynaklarında. Birazdan size ne okunmalıdır bu bölümü aktarmaya çalışacağız ama konunun daha iyi anlaşılması için tarihten bazı örnekler vermeye çalışacağız elle tutulur örnekler bunlar. Mesela ünlü alimlerden Alûsî'nin El-Kelbi'den yaptığı bir rivayete göre bir kişi o zaman yemek yemeden iki veya üç gün çadırına çekilirmiş, daha sonra oradan gelip geçen koyun ve deve sürüsüne bakarmış ve gördüğüm bu koyun ve deve sütünden daha güzelini görmedim dermiş. Üç gün aç kaldıktan sonra sadece suyla besleniyor. Bunun üzerine o gördüğü sürü hastalanır yere düşer ve helak olurmuş. İşte nazar etmede maharetli olan bu kişiye peygamberimizi çekemeyen o Mekkeli müşrikler peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde bakmasını, nazar etmesini teklif etmişler. O da bu teklifi kabul etmiş. İşte az önce sizlerle paylaştığımız o El-Kalem suresi ve muavizetein okunması gerekenler demiştik. Bunlar vesilesiyle allah Teala bu ayetler vesilesiyle Resulünü korumuştu. Yine Yusuf suresinin 67. ayetinde Yakup aleyhisselamın hayatından bilgiler duyduğumuz o ayette oğullarına Yakup aleyhisselamın şöyle dediği anlatılıyor. Mealen, Ey oğullarım! Bir kapıdan Mısır'a girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama ben Allah'tan hiçbir şeyi sizin için savamam. Çünkü hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler yalnız O'na tevekkül etsinler. Elmalılı Hamdi yazır, merhum, bu okuduğum ayetin yorumunda diyor ki, bu tavsiyenin sebebi yani Yakup aleyhisselamın evlatlarına o kapıdan tek başınıza girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin demesinin sebebi, toplu bir surette diyor göze çarpmalarından ve bir haset, bir gamze uğramalarından sakınması için diye not almış. Nazarla kıskançlık arasında da yakın bir münasebet olduğu aktarılır. Yine Elmalılı Hamdi yazır, bu münasebeti eserinde şöyle kalem alıyor. Kıskançlıklarından az daha, Hz. Peygamber'in nazara uğratacaklar, aç ve kötü gözlerinin şerriyle ellerinden gelse onu helak edeceklerdi. Demek ki öfkenin bedende bir hükmü bulunduğu gibi gözlerin de karşılarındakine bakışlarına, iyi veya kötü bakıp bakmamasına göre bir hükmü vardır. Kimi elektrik gibi dokunur çarpar, mıknatıslar ve manyetize oluşur kimi de aldığı bir teessürle hasedinden bir gayze düşer, türlü türlü kaste ve hilelere kalkışır ki, maddi veya manevi hangisi olursa olsun, hedefine vardığı zaman isabeti ayn değmesi ve nazar tabir olunur. Bunun hakkında uzun uza diye sözler söylenmiş, inkar edenler, ispat edenler olmuştur, keyfiyeti ne olursa olsun isabeti ayn, Vardır der Elmalalı Hamdi yazır. Değerli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim nazardan söz ederken açık ve kesin bir hüküm bildirmemekte. Buna karşı hadis-i şeriflerde kesin bir ifadeyle nazarın gerçek olduğu aktarılmaktadır. Onlardan birkaç tanesini paylaşalım. Hazreti Ayşe annemiz radyallahu anha rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü göz değmesi gerçektir. Yine Esma bint Umeys anlatıyor radıyallahu anha. Kendisi, Ya Allah demiş. Caferin oğullarına cidden nazar değiyor. Ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı? Soru bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet, lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi onu geçerdi buyurmuş nerede geçiyor İbni Macede, macedde muvatta'da geçiyor nazarın gerçek olduğunu kabul edince elbette ondan korunma yollarını da öğrenmek gerekiyor bunun için dinimizin bize müsaade ettiği yollara başvurmak neyi yapmamız emrediliyorsa onu yapmak uzak durmamız gereken Nelerse onlardan da uzak durmamız gerekiyor. Bu konudaki rehberimiz Allahu Teala'nın bizlere rehber olarak, örnek olarak gönderdiği Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Programımızın 25-30 dakika arasında süresinin olduğunu bildiğimiz için birçok hadis-i şerifi sizlerle paylaşmıyor, aralarından en meşhur olanları seçiyoruz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım gibi dualarla, cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Sonra muavvizeteyn, korunma surelerini okurdu. Ne zaman? Onlar inmeye başladıktan sonra, bu sureler inzal olduktan sonra. Hazreti Peygamber'in kötülüklerden ve kötü insanların şerrinden emin olabilmek için sık sık okumuş olduğu dua ve surelerden bazılarını sizinle paylaşalım. Enes bin Malik anlatıyor radiyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evinden çıkarken şu duayı okuyan kişiye bu dua kafidir. O adam, muhafaza altına alınır. Şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir. İlk önce manası. Allahu Teala'nın ismi şerifini zikrederek evimden çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'ın lütuf ve ihsanıyla Arapçası Bismillâhi tevekkeltü alâllâhi la havle ve la kuvvete illa billah. Ümmü Seleme annemizin rivayetine göre, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evinden çıkarken şöyle derdi, Allah'ın ismini zikrederek çıkarım, ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, hata yapmaktan, yolumu şaşırmaktan, Zulmetmekten, zulme uğramaktan, Cahillikle başkasına bela olmaktan Ve başkasının cahilce davranışı sebebiyle Kötü şeylerle karşılaşmaktan sana sığınırım. Osman bin Affan rivayet ediyor. Radiyallahu an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Bir kul her günün sabahında her gecenin akşamında üç defa şu şekilde dua ederse Allah'ın izniyle o kişiye hiçbir şey zarar veremez. Bu Bismillaâe Du ve asmihi şey infiliar ve lafi Se ve hüve Semiyül Alim Duasıdır. Peki anlamın nedir? diyor ki, ismiyle beraber bulundukça yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle duaya göre sabaha erdim veya akşamladım. O her şeyi işiten ve bilendir. Hazreti Ayşe annemiz de Efendimizin yatağına girdiğinde iki eline üfleyip ihlas, Felak ve nas surelerini okuduğu ve vücuduna sürdüğünü rivayet eder, kaynak Buhari'dir. Birazdan nazar boncuğunu ve nazarlığı da konuşacağız. Ama daha öncesinde nelerin yapılması gerektiğini bitirmiş olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere Kur'an-ı Kerim okumamızı emrettiğini, kendisinin de okuduğunu, özellikle İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğunu, onun dışında az önce okumaya çalıştığımız Allah'a sığınış dualarını paylaştık. Şöyle bir bilgi daha var değerli dinleyenlerim, nazar eden ve zarar verenlerin yalnız insan olmadığını bilmeliyiz aynı zamanda, Cinler de nazar edip insanlara zarar verebilmektedirler. Cinlerin nazarı oktan daha süratli geçer diyen bazı alimlerin eserlerinde ibareler görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbik ve tavsiye ettiği manevi ilaçlar bunlar. Allahu Teala bir şeyi verirse o verir. Devada, şifada ondan gelir. Sebepler alemindeyiz. Nasıl rahatsızlandığımız zaman doktora gideriz ve doktor bize bir tedavi, ister ilaçla, ister terap ile neyse onu uygular, biliriz ki şifa veren Allah'tır Celle Celaluhu. Ama doktor da kendine düşeni yerine getirmiştir. Yani biz tedbirimizi almış, takdire de razı olmuş durumdayız. Lakin buraya dikkat buyurunuz, cahiliye devrinde, Mesela o zaman bazı hastalıklardan dolayı boyunlarına, kollarına bazı boncuklar takmaya başlamışlar. Neden? Karşıdaki kişinin bakışından korunayım diye. Bazı hastalıklara düçar olmamak için de bunu yapmışlar. Deva ve şifayı da o taktıkları şeylerden beklemeye başlamışlar. Bunlar şirk kokan hareketlerdir. Allah korusun, dinimize uymayan... İtikadımızda olmayan bu nevi işleri şiddetle yasaklayan Peygamber Efendimiz, ''Kim bir şey takarsa bütün işleri o taktığı şeye teslim edilir.'' buyurmuştur. Yani böylece takılan o şeyin hiçbir fayda vermeyeceği, ayrıca kişinin bütün ümidini bizzat ona bağlamasıyla da inancına zarar geleceği de bu düşüncesi de daha doğrusu anlaşılmış oluyor. Nazardan korunmak için manası bilinmeyen bazı yazılar yazmak, içinde ayetin olmadığı, duanın olmadığı bazı şekiller taşımak veya nazar boncukları takmak, İslam inancına uymayan ve batıl adetlerdir. Alimlerimiz bu gibi şeylere in takmanın caiz olmadığını anlattıkları gibi bir hayvana, veya bir eşya üzerine takmanın da aynı şekilde meşru olmadığını söylerler. Yani ne çocuğumuza, ne kendimize, ne arabamıza, ne iş yerine nazar boncuğu takmamak gerekmektedir. Bu işlere benzeyen ve halk arasında mum eritmek, ot yapmak, hastanın başının üzerinde bilmem kaç kez gezdirmek gibi, manası olmayan tatbikatlara itibar etmemek lazımdır. Çünkü Allahu Teala her türlü derdi verirken elbette meşru olarak derbanını da yaratmıştır. Allahu Teala'nın razı olmadığı bir tedavi şekli uygulanamaz. Biz Müslümanlar ölçü olarak Kur'an ve sünneti almalı, o çizgiden çıkmamaya itibar etmeliyiz. O yüzden bütün naslara göre, bütün kaidelere göre, nazardan korunmak için nazarlık denilen mavi boncuk, atnalı, sarımsak veya minyatür süpürge veya ne ne olursa olsun, içinde neydiği belli olmayan, acayip bir takım gizemli, şifreli yazılar bulunan muskaları nereye olursa olsun takmak, dinen doğru değildir. Aynı zamanda insan bunu ben yaptım demek ki beni koruyacak diye düşündüğü zaman da tehlikeye girer. Çünkü koruyan da bir kaza olacaksa o kazadan kurtaracak olan da Allahu Teala'dır. Bunların yanında büyüye karşı, nazara karşı duaların okunabileceği gerçeği vardır. Hatta unutmadan söyleyelim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimizi nazar ve benzeri olumsuzluklara karşı korumak için yine dualar okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım buyuruyor. Buhari'de İbn Macid'e geçiyor. Yine kim hoşuna giden bir şeyi görürse, buraya dikkat buyurun, hoşunuza giden bir şey görür de, maşallah, la kuvvete illa billah, yani maşallah demiyoruz, maşallah, la kuvvete illa billah, böyle yazılıyor orijinalde isteyenler, la havle ve la kuvvete illa billah diyebiliyoruz, aynen yazılanı okuyorum hadis-i şerifte. Maşaallah, la kuvvete illa billah. Allah'ın dediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur derse ona hiçbir şey Allah'ın izniyle zarar veremez buyruluyor. de geçen bir rivayetti. Demek ki şunu anladık programımızın nihayetinde. Allahu Teala'nın haberdar olmadığı hiçbir şey yok. Ve bugün Bizim hem bilim dünyasında hem de ilim dünyasında anlam veremediğimiz şeylerle karşılaştığımız zaman hemen basite kaçıp demek ki böyle bir şey yoktur demektense bugün bu ortaya çıkmamış, belki bunun hikmetini ilerleyen yıllarda anlayacağız dememiz lazım. Nasıl ki? Görüntüleme, tıbbi birçok biliyorsunuz artık. Terimler var, radyolojide neredeyse son 50 senede ...bir çığır açıldı... ...bundan 150-200 yıl öncesinde... ...senin kafanın içindeki damarları... ...ben görebiliyorum... ...diyen biri olsaydı... ...şu şu sistemle görüyorum dese... ...buna gülerdi ama şimdi sıradan hale geldi... ...onun gibi cep telefonu... ...bundan yıllar öncesinde bir hayaldi sadece... ...nasıl yani... ...cebinde taşıyacaksın kablo falan olmadan... ...telefon görüşmesi mi yapacaksın deseler... ...100 yıl öncesinde... ...gülüp geçerdi insanlar... ...onun gibi bugün... ''Yok efendim öyle nazar şu bu masaldır öyle bir şey yoktur.'' Demektense bunca bilim dünyasının araştırmaları, bunca hadis-i şerifler karşımızdayken bunun var olduğunu ama bunu çok fazla abartıp da aşırıya kaçıp da ''Eyvah, kesin bana nazar değiyor, burnum akıyor nazar değiyor, düştüm nazar değiyor, bardak kırıldı nazar değiyor, hanımımla kocamla kavga ettik nazar değiyor.'' gibi her şeyden nazara bağlamanın hiçbir akıllıca tarafı olmadığını bilmek lazım. Nazar bugün halen araştırmalarının devam etti ve yüzyıllar öncesinde yazılan bu hadis-i şerifler ve bunca ilmi eserin içerisinde bilinmezliğini koruyan bir yerde. Ona karşı nasıl davranmamız gerektiği de. Açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de geçen sureler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Bir çöp, ot, atnalı, şu taş, şu gizemli, tılsımlı söylenen şeyler değil. Ve en son uyarımız. Nazar bakmakla oluyorsa bu sadece aynı odada veya fiziksel manada birkaç metre aralıkla o insanın gözünün enerjisini almak değil... Bu olumsuz enerjilerin sosyal medyada da alınabildiği, hatta büyülerin de bu yolla bir fotoğrafla bile yapılabildiği ile ilgili önemli bilgiler var. Dikkat edelim, kendi kendimize nazarı çekmeyelim. Çocuğumuzun, eşimizin, özel anlarımızın fotoğraflarını, buyurun işte nazar için elimden her şeyi yapıyorum, elimden gelen her şeyi Mutluluğumu sizinle paylaşıyorum. Siz de bütün nazarları bana yollayın. Dercesine yapmayalım, dikkatli olalım. Kendimi, sizleri, Müslüman kardeşlerimi nazardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden Allahu Teala'nın koruması için yalvarıyor ve hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.